Propolis Arıların Dünyası Hazırlayan ve sunan Maria Sezer me Merhaba, Propolis'e hoş geldiniz. Bugün erken yani Şubat ve Mart'ta açan çiçekler ve hava üzerinde konuşacağım. Ee, buna geçen sene e, bu programa hazırlık yaparken e, bir merak ettim ne zaman ne açılıyor. Çünkü insan yürürken, e, yürüyüş yaparken görüyor ama acaba hangi tarih falan diye böyle bir bağlantı yapmıyor. E, geçen sene dedim ki bunu bir kayda alayım bakayım sonra anlatırım belki diye. Fakat fırsat olmadı. Bu sene dedim ki peki aynı şekilde aynı zaman civarında yapayım. Bakalım daha geç mi, daha erken mi neler oluyor vesaire. Ee, bu çok kolay oluyor çünkü yürüyüş sırasında ne zaman bir çiçek görsem telefonumu çıkartıyorum ve söylüyorum ve orada e, unutmamak için öyle kalıyor. Eve geldiğimde de yazıyorum. Bu e, ilk e, kayıt Yaptığım e, 2014'teki kayıt yaptığım e, Zaman e, 14 Şubat civarındaydı Ve e, ikincisi e, 4 Şubat Yani 2015'te 4 Şubat'ta e, Kayıt yapmıştım e, Evet 2014'te e, 14 Şubat civarında Birçok bitki ve çiçek gördüm Kardelenler hala Açıktı bu gayet normal O zaman akça bardaklarda, Akçabak bardakları kardelenlerden biraz daha uzun dayanıyor ee, ve e, evet daha evvelde söylediğim gibi 4 Şubat'ta ki yürüdüğümde yani bir sene e, sonra 2015'te yürüdüğümde e, hava çok güzeldi ve gördüğüm çiçekler 10 gün erken açıldığını e, e, fark ettim. Benim oturduğum bölgede kızılcık o sırada çiçek açmaya başladı. Kızılcık arılar için büyük bir nimet. Kıştan çıkarken arıların polen ve nektar stokları az olabilir ve bunları bulmak zor olabilir. Yani e, kızılcık değil ama polen ve nektar stokları az olabilir. Çok da güzel gözüküyor o sarı çiçekler. E, çünkü e, bu kadar erken açan çiçekler ...ağaçlar veyahut e, genellikle ağaçlarda e, çoğu zaman e, yaprakları çıkartmadan evvel e, çıkartı, e, çiçekler çıkartıyorlar. Onun için daha çok gözüküyorlar. Bunun, buna sonra geri geleceğim. E, Havalar 2014'te kış e, sıcak geçti ve öyle bir durumda ana bir an evvel yumurtlamaya başlamak ister. Başlangıçta azar azar yumurta ile başlıyor... Ama hava isen isendukça hızlandıracak. 2015'te 4 Şubat'ta kır çiçekleri açılmaya başladığında göre, başladığına göre ve havalar sanki sıcak olacak diye tahmin ediyorum ki ana yumurtlamaya başlamıştı. Ancak ondan sonra çok soğuk ve karlı bir hava dalgası geçti hepimiz biliyoruz. O havalar, o hava aralar için çok zor ve tehlikeli bir durum. Uzun müddetten beri arılar kümeliyorlar ve soğuktan dışarıya çıkamıyorlar. O zaman bağırsaklarını boşaltamıyorlar ve o sağlıklı bir durum değil, hem de kovandaki oksijen azalıyormuş. Bunu yeni öğrendim. Gelecek programda e, aracı Adem Özkan Yalçın ile yaptığım söyleşi dinleyebileceksiniz. E, onunla e, bu programda çıkmayacak ama onunla, çünkü pro, yani söyleşin dışında da bir sürü şeyler konuştuk. Onunla e, kovan tipleri hakkında konuşurken e, bana kovanların ahşapları hala foto, fotosentez yapmaya devam ettikleri e, anlattı. Onun için kovanın içindeki havada yetersiz oksijen oluşmaya başlayabilir dedi. Kışın uçuş delikleri başka hayvanlar girmesin diye önlem olarak küçültüyoruz. Aslında kovanın tabanında bir delik açıp onu tel ile örterek ki başka hayvanlar giremesin açık bırakmakta fayda var diye konuştuk. Bu tür Kovanları artık bulmak çok zor. Eski kovanlarda böyle açık vardı. Hatta küçük bir kapıcık vardı bir önünde. Ve eğer açık bırakırsanız ki Adem Bey demişti ki bunu sürekli açık bırakırsınız. Çünkü İstanbul'da yetere kadar o kadar da soğuk olmuyor ki oradan ki alttan ki gelen burada bu 10 santimlik bir delikten bahsediyorum. Zaten sık bir ızgara önünde oluyor. ...o şekilde e, o kadar soğuk olmuyor... ...yani onu e, ona dayanabiliyorlar arılar... E, ...7 dereceye kadar e, geliyor... ...genellikle e, kovanın içinde... ...ve ona dayanabiliyorlar... ...dıştaki duranlar... ...fakat eğer öyle bir delik varsa... ...oluşan nem ki... E, ...teneffüs etikleri için sürekli... ...ve herhangi başka şekillerden... E, ...o kovandaki oluşan nem... ...kaçabiliyor o delikten... Nemli ortamlar arılar için tehlikeli çünkü küf oluşabilir ve hastalığa da yol açabiliyor. Yeter kadar oksijen olmadığı takdirde arılar başlarını oksijen bulma ümidiyle hücrelere sokuyorlarmış ve sonra boğuyorlar diye anlattı. Ben çok merak ediyorum niye kafalarını hücrelere sokuyorlar, niye orada daha oksijen bulmak Bulabilecekleri diye düşünüyorlar anlamıyorum ama söylediği anda hakikaten ben bir iki sefer kıştan sonra bu durumu gözlemledim ve hiçbir zaman anlayamamıştım kovan söndüğünü artık giren çıkan olmadığını anlıyorsunuz ee, ilkbaharda görüyorsunuz ki bu kovandan kimse girip çıkmıyor ve açtığınızda çerçevelere çektiğinizde kafaları hücrelerde olan ölü arılar buluyorsunuz. Ee, bu sene, bu önümüzdeki senede tüm kovanlarımın tabanlarında delik açmaya planlıyorum veya ayrı tabanlar almaya düşünüyorum. Onlar satılıyor. Ee, i̇çinde e, biraz daha açabilirsiniz, kapatabilirsiniz. Ee, bunu fuarda, e, arıcılık fuarında gördüm. Ee, o da iyi çünkü o şekilde farovaya karşı... Körükte e, organik bir şey mesela portakal kabuğu e, yaktığınızda e, o malzeme yaktığınızda varovalar bayılıp yere düşerlermiş ve onları tabandan atabilirsiniz. Yani bütün kutuyu alıp bir kenara koyarsınız tabanı alırsınız ve e, onları e, Adem Bey bana öyle söylemişti ki Onlara toprakta bir delik açıyorum, ee, onun içinde atıyorum, azıcık kireç koyuyorum üstünde, ee, ölüyorlar ve öyle, bu şekilde gömüyorum farovaları. Bu tabii ki en e, az e, sentetik ilaç kullanılan e, bir metot ve çok güzel bir e, metot diye düşünüyorum. Onun için ben de bu ayrı tabanları almaya düşünüyorum ama elimdeki kovanlarında bazılarını delik de açmaya düşünüyorum. 2010'da on, o tarihte erikler yavaş yavaş açmaya başladı ama tabii ki bu bazı seneler olur, çoğu zaman olur ve e, sonra 2015'te gibi kar bile olabiliyor e, ama erikler arsızdır ve gene meyve verir. Papatyalar veya başka bir isimle koyun gözü de ot, otların arasında gözüküyordu ve bu sene karların altında bile çıkmaya başardı. Kırlalesi bahçemde her sene aynı yerlerde açılır. Onlar orada kuşlar tarafından bana hediye edildi. 2014'te gene çok erken açtı. Ocağın son haftasında gördüğümde çok şaşırmıştım ama 2015'te 4 Şubat'ta gene o aynı yerlerde duruyorlardı. Onlar uzun açılıyor, ya yani uzun kalıyor. Kar açılmıştı ki onlar hava güzelken zaten kokularından bile anlayabilirsiniz ki bol nektarları var. Çok tatlı bir kokuları var. O zaman genellikle onun içinde bol nektar olduğunu anlayabiliyorsunuz. Bu sene gene bazı kar toplarında patlamaya hazır goncaları gördüm. Ee, Ballı baba ki çocukluğunuzdan çok kişi herhalde biliyor. Çünkü onları böyle alıyoruz ve içinde e, balları e, emiyorduk. E, zaten belin e, isiminden belli oluyor. Seninin erken aylarında arıların, arılara kurtar, kurtarıcı rol oynuyor. Ballı babanın koyu turuncu bir poleni var. Bir kere mor polenle gelen arıları görünce onu nereden topladıkları merak etmiştim ve bahçemde dolaşmaya başladım ki bulayım. O mevsimde çok seçenek olmadığından çok çabuk Ballı Baba'da çalışan arılar gördüm ve biraz bekledikten sonra çiçeklerden çıkarken koyu turuncu polen taşıdıkları gördüm. Mor polen nereden geldiğini hala bilmiyorum. Beni unutmalarda ee, 4 Şubat 2015'te bal arısı değil ama bir yabani ar, arı gördüm. O kadar sıcaklar başladığı için böcekler çıkmaya başladı. Beni unutmalarda biliyorsunuz minicik minicik mavi çok tatlı e, çiçekler. Kara hendibağlar başladı ki kara hendibağ çok önemli bir polen kana, kaynağıdır arılar için. Sadece senede 3 hafta veriyor ve toplamak için çok çiçek dolaşması gerekiyor arı. Onlar da karın altında bekleyip şimdi hala durdukları gördüm. Yani kardan evvel varlardı ve şimdi hala duruyorlar. Ee, i̇nşallah e, bu polen kalitelerine bir e, etki yapmadı. 14 Şubat 2004'te yeni yeni minik mor menekşiler başlamıştı ki onlar 4 Şubat 2015'te de açıktı. Onlardan hiç da hiç arı görmedim ama mormen ağzı çok derin olduğundan belki de başka bir uzman böcek tarafından dölleniyor, emin değilim. 2004'te sebze bahçeme bakla ekmiştim, bu sene daha bekle, ekleme, ekmedim. Çok soğuk e, ve ıslaktı toprak, onun için hala bekliyorum belki daha sonra ekeceğim. O da bir ay içinde çiçek açacaktı ki arılar onun çiçeklerini tüm baklagiller gibi çok severler. Bu gördüklerimi sadece bir saatlik bir yürüyüş ve bahçemde bir dolanışta görüyorum. Kim bilir sizin bölgenizde neler vardır ve o tarihlerde ve şimdi. Ben de inanıyorum ki oturduğunuz yere çeşitli açılardan tanımak çok son derece önemli bir şey. Ancak o şekilde o yere sahip olabilirsiniz ve eğer o yer ile alakalı bir karar verilmesi gerekirse o karar daha sağlıklı yapabilirsiniz. Bilgisizlikten dolayı çok sayıda yanlış kararlar verdiğine hepimiz şahidiz şu anda bizim e, ortamımızda İstanbul'da olsun Türkiye'de olsun. Çiçeklere böceklere bakarak herhangi bir yer hakkında çok şey anlayabilirsiniz. Ee, galiba yavaş yavaş bir müzik e, zamanı geldi. Bugün Hollandaca bir çocuk şarkısını e, dinleteceğim size. Bu e, Ya zuster ne zuster çocuk müzikalinden e, bir şarkı. Bu Annie M.G. Schmidt e, tarafından yazılan meşhur bir e, Hollanda e, hem çocuklar için ama aynı zamanda yetişkinler için e, şiir ve e, müzikaller ve oyunlar yazarı. Ve bugün the bir yani ayı şarkısını e, dinletmek istiyorum size Aslında e, ayı Hollanda'da e, birisine ayı dediğiniz zaman bu e, sevimli bir şey demek ama Türkçe'de sevimli bir şey birisine ayı dediğiniz zaman o zaman sevimli bir şey demek istemiyorsunuz bu şarkıda da ki ayı e, şehire iniyor ve orada e, bir gentleman gibi e, ha, e, davranmadığı için Sonunda şehirden atılıyor. Yani biraz daha e, Türkiye'deki ayı durumuna benziyor. Ve e, tabii ki şarkılarda, şiirlerde yapmak istediğimiz şeyler yapabiliriz. Umduğumuz şeyler yapabiliriz. Fakat gerçek hayatta <gülüyor> maalesef mümkün değil. Evet, iyi dinlemeler. Sük, sük, sük in de strojken... Zoek, zoek, zoek uh, pardon benim uh, kabaten yanlış numarayı verdim şelatine uh, birinci numara olacak kusura bakma selatin. evet tekrar başlıyoruz daar liep een beer een beer een beer in de stad Had nog wat geld op zak ging naar de siniak daar zat de beer de beer de beer in de zaal keek naar de dikke en naar het journaal brom brom naar het journaal Toen tuinier uitkom zij met brommende stem ik wil niet meer lopen ik ga met de trein stad zat in de trengvoordram reed naar de Vrietenkram hij had patat patat patat uit het vet met mayonaise erbij en een kroket brum brum brum brum en een kroket ging naar het zwembad dook van de plank in het diepe het spattend ontzettend en iedereen riet Di bir, bir, uykudan ayı yüzme havuzuna gitmeye karar veriyor ve çok fazla sıçradığı için artık herkese yetti ve şehirden attılar. E, 2014, 14 Şubat'ta arılar ancak öğlene doğru kısa müddetler için kovandan çıkıyorlardı. Çünkü ısı 10 derece altında indiğinde uçmaya zorlaşıyordur. Ve e, çıkmaları hem iyi, e, işte daha evvel söylediğim gibi bağırsakları boşaltabiliyorlar. Ama aynı zamanda dışarıya çıktıklarında daha çok enerji harcıyorlar ve yemeklerini bitiriyorlar. Onun için çok da erken ve kışın sürekli çiçek ve nektar kaynakları olmadıkları zaman onların çok fazla dışarıya çıkmalarını da istemiyoruz, i̇stemiyoruz aslında. Bahçemde değil ama oturduğum çevrede, boynuz otu veya heleborris de var. Gene her sene minik bir grup ve hep aynı yerde. Her iki sene de gördüm, Gene 2015'te, 2014'ten 10 er, gün erken... ...şükür olsun ki yoldan biraz aşağıda ve sık bir ağaçlık içinde... ...bayağı aramam gerekiyor her seferinde onları görmek için. Ee, orada oldukları bildiğim için arıyorum her sene. Ama pek zor gözüküyorlar ve dolayısıyla toplanmıyorlar. Çok da iyi bir şey yoksa çok çabuk yok olabilirler. Bu kadar büyük bir yerde bir tür bitki sadece minik bir yerde bulunması... Onları rahat bırakmanın önemi anlıyorsunuz. Onlar yok olursa tüm o bölgede boynuz otu yok olmuş olacaktı. Çok kırılgan bir denge bu. 2004'te bahsettiğim yürüyüşümde ister istemez kara tavuğu, bu tabii ki bir e, kuş, bir çiçek değil ama yürüyürken onları da duyuyorsun, e, görmemek ve duymamak mümkün değil. Karatavun erkekler büyük heyecanla, yaşam alanları kapmaya Çalışmak için alabildiğin kadar şarkı söylüyorlardı ve heyecanlı bir biçim kaptıklarla yerlere etrafta dolaşıp müdafaa etmeye çalışıyorlardı o zaman. Bir grup serçe bir ağaçtan ağaca geziyordu ve tüm kış kalan e, kestane kargaları da gördüm. Bu sene kara tavuk serçe ve kestane kargaları gördüm ama şu an halen seslerini duymadım. Bu şekilde bahar erken mi başladı mı geç mi başladı kafam karıştı. E, 2004-17 Şubat'ta Japon ayvası gördüm. Açılmış. Zaten erken açılan kültür bitkilerden. Bu sene onu 4 Şubat'ta gördüm. Arılar için insan mı ekti, kuş mu ekti, rüzgar mı ekti diye fark etmiyor. Yeter ki nektar ve polen olsun. Japon ayvası yeşil yapraklarını çıkartmadan evvel çiçeklerini açıyor. Aynı kızılcık gibi. Bu çok büyük bir mutluluk bence, sebebi bence. Daha ortalıkta çok az çiçek varken işte e, kızılcık, Japon ayvası e, gibi bahçede tüp turuncu çiçekler ile şenlendiriyor ve ilkbahar için bir umut var diye hatırlatıyor. Örneğin Pavlonya ağacı da onu yapar ve mor halkımın ilk çiçekleri de e, yapraktan evvel açıyorlar. Hollanda'da buna çıplak açan diyoruz. Bunu komik bir isim buluyorum. Bu ara Polen'den bahsederken sadece çiçekler değil... Ağaçlar da polen taşıyor ve serviler ve ardıçlar polen ile dolu oldukları göze çarpıyor. Belki daha olgun değil, olgun değiller çünkü onun için biraz daha sıcak hava olması gerekiyor. Polenlere dağılması için rüzgar gerek. Sakin bir günde birden bir rüzgar dalgası olduğunda ve siz de tesadüfen oralarda, tesad oralarda bulunuyorsanız, Servinin veya ardıcın etrafında birden açık turuncu renkli bir bulutçuk dolaştığını görebilirsiniz. İşte polenler uçuyor. Bazen suyun üzerinden parlak yeşil bir tabaka görebilirsiniz. O da çam poleni. Çok gerçek dışı bir görünüş. Çünkü o kadar parlak bir yeşil ki sentetik bir renk gibi geliyor. Fındığın ince uzun sarı çiçekleri çıplak dalların arasında asılı. Orada çok güzel bir görünüş. Yürüyüşümde bol bol basur otu da gördüm. Parlak sarı ve yağlı gözüken çiçekleri arılar için çok çekici olması gerek. 14'te Şubat'ta 14 kova, 13, 13 kovanımda koloni vardı ve saat 12'de bol bol dışarıya çıkıp geziyorlardı. Bu sene hala... Şu anda hayat belirtisi yok ama 4 Şubat'ta giren çıkan bol, bol ar vardı. Demek ki 2015'teki 4 Şubat'ta geçen senenin 14 Şubat'taki açan çiçekler açılmıştı. Yani 10 gün erken. Ama ondan sonra tipik bir İstanbul havası geldi ve bugün 23 Şubat'ta hala ileride değiliz. Bu sene 4 Şubat'ta ...papatyalar, beni unutmalar, kara hindi bağ, ballı baba, boynuz otu, manis lalesi, manisa lalesi ve kızıcık ağaçlara açıldığını gördüm. Ve bugün çoğu halen aynı durumdalar. Sadece bekliyorlar. Sıcaklar bir başlasın, hemen devam edeceklerini düşünüyorum. İşte İstanbul'un havası bizi biraz aldatır ve tam bu sene kış görmedik ve görmeyeceğiz derken asıl kış başlar. Dediğim gibi bu arılar için en tehlikeli zaman. Onlar da aldanıyorlar ve ana yumurta bırakmaya başlar ve kapalı hücrelere açmaya başlarlar. Aç kalabilirler bu kışın son zamanlarında. 2014'te 2 Mart'ta gene bir envan envanter almıştım. Ee, hakikaten 12 koloni kışı iyi geçirdiler. Arılar çok çalışıyordu. Bir sürü ara açık sarı ve daha koyu sarıdan değişen polen getiriyordu. Saat 12 civarından bahsediyorum. Hava güneşli ve rüzgarsızdı. Tahmin ediyorum kara hindi bağdan getiriyorlardı. Çünkü her tarafta onlar vardı. Kara Hindiba'nın söylediğim gibi mevsimi ancak üç hafta sürse de değişik bölgelerde, değişik zamanlarda açabiliyorlar. Biraz mini iklimlere göre bazı e, yerlerde biraz daha sıcak oluyor, e, e, bir tepenin üzerinde mi yoksa daha çok aşağıda mı o fark ediyor. Onun için mevsim biraz daha uzun sürebilir. O gün yeni gördüğüm çiçekler bahçemde mahonya çiçek açmaya başlıyordu. Arılar için çok değerli bir bitki 2 Mart. Evimiz eğimli bir evet ikisi dakika kaldı teşekkür ederim. Evimiz eğimli bir arazide ve kuzey rüzgarı arkamıza alarak bahçemizi güneye baktığı için ilk bahar gayet erken başlıyor. Bahçe'nin bitiminde bir vadi başladığı için sıcağı hapsediyor. Bu şekilde hem ilkbahar hem de sonbahar uzun sürüyor. Yazın tabii ki çok sıcak geçiyor ama öbür mevsimlerde bu avantajı kullanmak istedim. Onun için bir sürü bitkiler erkenden çiçekler açıyor bahçemde. Demin e, yeri tanımak, kendi yerini tanımak önemli olduğunu söyledim. E, bir evlerin inşaatında veyahut mahalleler inşaatında vesaire onlar da e, çok e, önemlidir. E, Mart'taki yürüyüşte... Geçen sene beyaz yoncanın ilkleri gördüm. Onlar bol nektar var. Tükrük otu gördüm. Bahçemde forsityalar yavaşça açılmaya başladılar. Ki bu sene forsityalarda goncalar görmeye başladım. Onlarda yapraktan evvel çiçek açıyorlar. Yani çıplak açan. Onu e, hemen çiçekleri olduktan sonra budamak lazım. Ki bu bir, bir sürü bitkiler için geçerlidir. Tükrük otu. Tükürük otu ve forsitsiyada nektar olup olmadığından emin değilim. Ee, i̇lk gavurbaşı veya muskari neglektümü gördüm. Hollanda'da onun soğancıkları bahçelerde konulur ve çok sevilir. Doğal olmuyor. Onları bahçemde yabani olduklarını gördüğümde çok sevinmiştim. Ah, maalesef toparlamak zorundayım. Ee, evet... Şimdi kitaplarda Ege ve Akdeniz'de Taçlı Anemon Şubat'ta açıldığını söylüyor daha evvel söylediğim e, bitki benim bahçemde. Fakat o benim bahçemde de var kuşlara sağ olsun. Erdoğan Tekin'in Türkiye'nin En Güzel Yabani Çiçekler adlı kitabından ve de Fatih Orbay'ın Harika Anadolu'nun çiçekleri fotoğraf kitabından tanımadığınız çiçeklerin isimlerini öğrenebilirsiniz eğer isterseniz. Evet, bugünlük şu bu kadar. 14 gün sonra yine görüşmek üzere. Teşekkür ederim. Propolis. Arıların dünyası. Hazırlayan ve sunan Maria Sezer.